Merhabalar. Adım Mehmet Akif Kayapınar. Klasik düşünce okulu serisinde İbn Haldun'un Mukaddime adlı eserini birlikte okuyacağız. Bugün ilk dersimiz, dolayısıyla bir giriş yapacağız. <gülüyor> Ben İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesiyim. Ee, uzunca bir süredir İbn Haldun ve Mukaddime üzerine çalışıyorum. Ee, burada da e, İbn Haldun'un Mukaddimesini biraz daha toplum bilimsel e, bir açıdan, e, daha ziyade belki siyaset e, ve sosyoloji ya da siyasal sosyoloji açısından <gülüyor> değerlendireceğiz. Fakat okumaya başlamadan önce biraz zihinlerimizi hazırlamak babından bazı hususlarda bir ön bilgi vermemiz gerekiyor. İbn Haldun'un mukaddimesi malumumuz İslam düşüncesinin klasiklerinden, önemli klasiklerinden biri. Bu vesileyle klasik konusunu belki en başta bir e, izah etmemiz e, gerekiyor. Şimdi <gülüyor> e, medeniyetlerin e, hayatiyetini sürdürebilmesi için e, bir yandan zamanın, diğer yandan da e, mekanın bir yandan zamanın ve mekanın ihtiyaçlarını, meydan okumalarını göğüsleyebilmesi, onları karşılayabilmesi, e, diğer yandan da kimliğini muhafaza etmesi gerekiyor. Bunu aynı anda yapması gerekiyor. Burada mekandan kastım belli bir e, toplum. Yani şimdi, e, şu anda, burada var olan toplumsal gerçeklik. E, zamandan kastımsa e, insanlık birikimi, yani o e, zamana kadar birikmiş olan insanlığın e, değerlerini, bilimsel gelişmelerini kastediyorum. Şimdi, <gülüyor> dolayısıyla medeniyetlerin hayatiyetini sürdürebilmeleri aynı anda bu iki zorlu sayılabilecek işi başarabilmelerine bağlı. Diğer taraftan yine biliyoruz ki her bir medeniyet belli bir din, belli bir dünya görüşü üzerine kurulmuştur. Hiçbir medeniyet bir dinle özdeşleştirilemez ama ondan ayrı da düşünülemez. Dolayısıyla o dinler, o medeniyetlerin, medeniyetler ne kadar gelişmiş, ne kadar sofistike olursa olsun, tıpkı yerin altından akan ırmak misali o medeniyetin gibi gidişatını etkiler, bazen belirler ama hiçbir zaman bağımsız olduğu düşünülemez. Dolayısıyla dinlerle medeniyetler arasında böyle bir ilişki vardır. Dinlerin değerleri… <gülüyor> ya da dünya görüşlerinin değerleri bazı temel metinlerde ihtiva edilir. Bunlara kutsal metinler diyoruz. Kutsal metinler, kutsallıkları gereği üst düzeyde soyut, sembolik, zamanlar ve mekanlar üstü metinlerdir. Dolayısıyla O zamanlar ve mekanlar üstü metinleri, bu sembolik, soyut metinleri belli bir zamana, belli bir mekana indirmek için bir aracılığa ihtiyaç duyulur. Bir taşıyıcıya belki ihtiyaç vardır. İşte bu taşıyıcılar, ki bunlar tabii ki kutsal metin değildir bu taşıyıcılar fakat, Bu taşıyıcılar o metinlerdeki değerleri belli bir zamana, belli bir mekana indirirler. İşte bu metinlere biz genel olarak klasik diyoruz. Klasikler konusunda farklı tanımlar yapılabilir. Ben daha ziyade bu şekilde okumayı tercih ediyorum. Bu arada soru da sorabilirsiniz. Klasiği bu şekilde anladığımı söylemek istiyorum. Şimdi klasikin bir diğer işlevi de e, zamanın ruhunu yakalamak. Yani evrensel insanlık birikimiyle diyalog içerisinde olmak. E, bu da yine kolay bir şey değil. E, bu zamanın ruhu ya da evrensel insanlık birikiminden kastım da bilimsel gelişmeler, rasyonalite, ve diğer e, evrensel kabul edilen değerlerdir. Şimdi böyle <gülüyor> koyduğumuz zaman aslında klasik denilen bir eser, klasik denilen bir e, metin, e, üç ayaklı bir yapıya benzer. E, bir ayağı, şimdi ve burada var olan toplumsal gerçeklik. Diğer ayağı, o medeniyetin özünde, kökeninde bulunan e, din ya da dünya görüşü ve onlardan neşret eden değerler. Üçüncü ayağı da evrensel insanlık değerleri. Eğer bir metin aynı anda bu üç e, e, yapıyı, bu üç unsuru anlamlı bir çerçevede buluşturabiliyorsa, e, işte klasik olmayı hak ediyor. Anlamlı bir çerçevede bula, bu, buluşturabiliyorsa klasik olmayı hak ediyor. <gülüyor> e, bu bakımdan e, klasikler medeniyetlerin omurgasını, teşkil ediyorlar. Yani adeta bir binanın taşıyıcı sütunu gibi klasikler görülebilirler. Klasikler yine bu işlevleri dolayısıyla medeniyetlerin sürekliliğini ve iş tutarlılığını sağlıyorlar. Bir bakıma medeniyetlere can ve kimlik veriyorlar. Yani medeniyetlerin ruhunu adeta taşıyorlar, ruhunu teşkil ediyorlar. Hatta bir medeniyetin hayatta olup olmadığını, canlı olup olmadığını ya da ne derece canlı, ne derece hayatta olduğunu anlamak için o medeniyette hali hazırda klasiklerin üretilip üretilemediğine bakılabilir. Yani bir medeniyet klasiklerini halen üretebiliyorsa ve bunu iyi bir şekilde yapabiliyorsa bu, Aslında o medeniyetin halen yaşamakta olduğunu, hayatta olduğunu gösteren bir önemli unsur. Bu bakımdan klasiklerin değerini tabii ki altını çizmek gerekiyor. Klasiklerin değerini altını çizmek gerekiyor. Klasikler arasında da bir ilişki kurulabilir. Yani bir medeniyetin klasikleri arasında da bir ilişki kurulabilir. Buna bir zincir gözüyle bakabiliriz. Her bir klasik bu zincirin bir halkasını teşkil eder. E, ve e, zaman değiştikçe, e, şartlar değiştikçe e, bu zincir uzayarak medeniyetin o zaman ve mekandaki hayatiyetini sürdürür. Bunu tekrar etmiş olayım. Fakat eğer kopukluk varsa, yani o zincirde halkalar arasında bir kopukluk varsa, bu e, işte o söz konusu medeniyetin krizine işaret ediyor. E, bu ne demek? Bu aslında e, söz konusu medeniyetin e, belli bir zamanın ve mekanın, meydan okumalarına, ihtiyaçlarına cevap veremediği anlamına geliyor. Dolayısıyla klasiklerin yokluğu, zayıflığı, yetersizliği ilgili medeniyetin de krizinin bir göstergesi olarak okunabilir. Şimdi <gülüyor> bir metnin, klasiklere dair birkaç hususun daha altını çizelim, bir metnin klasik olması için mutlaka doğru en iyi bilgiyi ya da görüşü itibar etmesine gerek yok. Yani bugünden geri dönüp baktığımız zaman klasik sayılan metinler içerisindeki bilgilerin bir kısmının yanlışlanmış, bugün itibariyle bir anlamının kalmamış olduğunu görebiliriz. Ama bu o metnin klasik olduğu hakikatini ortadan kaldırmıyor. Neden? Çünkü o metin vakti zamanında bahsettiğimiz işlevleri görmüş, ilgili medeniyetin o zamanki ihtiyaçlarına belli bir çerçevede cevap verebilmiş metindir. Dolayısıyla bugün anlamlı olup olmaması, ihtiva ettiği bilginin, ihtiva ettiği unsurların bugün doğru ya da anlamlı olup olmaması bir metnin klasik olup olmamasını etkilemiyor. Evet. Bir diğer unsur Klasiklerle alakalı. Klasikler dediğimiz zaman genelde aklımıza çok gerilerde kalmış, geçmişte üretilmiş metinler ya da eserler geliyor. Aslında böyle olmak zorunda değil. Biraz önce söylediğimiz mantık gereği hayatiyetini sürdürdüğü için, yani medeniyetlerin hayatiyetini sürdürdüğü için klasikler o medeniyet yaşadığı sürece de üretilmeye devam eder. Dolayısıyla klasiklerin illa geçmişte üretilmiş olması gerekir diye bir kanun da yoktur. Klasikler hali hazırda da üretilebilir, gelecekte de üretilecektir. Yalnız burada tabii ki bir metnin klasik olup olmadığının kararı biraz zaman gerektireceği için belki belli bir pay, zaman payı bırakmak doğru olabilir. Ama netice itibariyle klasik demek eski demek anlamına gelmez. Şimdi ve gelecekte de klasikler üretilebilir. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Burada metin diyoruz ama bu metin yazılı bir metin, kitap olmak zorunda değil bir mimari eser, bir resim, bir müzik, hatta bugün söz konusu olduğu zaman bir film dahi klasik metin işlevini görebilir. Dolayısıyla daha geniş tanımlamak gerekiyor. Klasiklere dair belki söyleyeceğimiz başka bir nokta da onların temel referans metinleri olduğudur. Ee, ...insanlar e, kendi çalışmaları, kendi alanlarında çalışırken ürettikleri eserlerde bu klasiklere referanslar verirler. Ee, klasiklerde zikredilen hususları, ele alınan hususları genelde verili kabul ederler ee, ve onların üzerine inşa ederler. Ee, dolayısıyla mesela bir kültürü, bir medeniyeti, bir toplumu anlamak, anlamak istiyorsak... E, o kültürün, o medeniyetin klasiklerini belki de anlayarak işe başlamamız gerekiyor. Çünkü pek çok unsur, pek çok ön kabul, o klasiklerden neşet eden unsurlar ve ön kabullerdir. Hatta bazı kriterlere göre entelektüelliğin bir şartıdır klasiklere hakim olmak. Bu anlamıyla da bir kültüre dair, bir topluma dair çalışırken belki onların klasikleriyle başlamak anlamlı olabilir. Klasik metinler diğer metinlerden başka açılardan da farklılaşır. Mesela bunlardan biri şudur kanaatimce, klasik metinler çok katmanlı olur genelde. Siz klasik metni okuyarak başlarsınız işe, fakat onun kendini açımlaması, yani okuyanların zihninde bir klasik metnin kendini açımlaması biraz zaman alabilir. Bu biraz okuyanın görgüsü, bilgisi arttıkça o klasik metin kendini daha da fazla inşa eder. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum, yani bir bilgisayar programını bilgisayarımıza yükleriz ama onu kurmamız gerekir çalıştırmak için. Onu kurduktan sonra ancak aktif hale gelir o bilgisayar programı. Aynen bunun gibi, Klasik metinleri okuduğumuz zaman aslında onu zihnimize e, yüklemiş oluyoruz. Onun çalışması için biraz zaman gerekiyor. Yani onun kendini açmaması için biraz zaman gerekiyor. Ee, bunu ne kadar e, iyi bir şekilde yapıyorsa zaten bu da klasiğin derece, kalitesinin derecesini gösteriyor. Yani bir klasik kendini e, ilk başta gizledikten sonra zaman içerisinde ne kadar açabiliyorsa e, bu kudreti onun aslında... Belki de e, kalitesini gösteren bir unsur. E, ve yine klasiklere dair son olarak şunu söyleyebiliriz. E, evet, e, medeniyetlerin klasikleri vardır. Evet, klasikler medeniyetlerin taşıyıcı sütunlarıdır, omurgalarıdır. E, fakat bazı klasikler içinde doğdukları medeniyetin sınırlarını da aşabilirler. Ve bütün insanlığa mal olabilirler. Dolayısıyla e, dünya klasiklerinden bahsedebiliyoruz bugün İşte o dünya klasikleri dediğimiz eserler kendi medeniyetlerinin sınırlarını aşmış e, eserlerdir e, klasiklerin hepsi için bu söylenemez ama bir kısmı gerçekten e, dünya klasikleri arasına girmeyi de başarmıştır şimdi e, buradan e, şeye gelirsek Mukaddime'ye gelirsek dedi ki Mukaddime İslam düşüncesinin e, Önemli klasiklerinden biridir dedik. E, hatta e, tarih e, düşüncesi, tarih felsefesi, tarih yazımı ya da toplum bilimler, yani siyasal ve sosyal çözümlemeler söz konusu olduğu zaman e, mukaddime İslam e, düşüncesinin, düşünce tarihinin zirve e, metinlerinden biridir. Belki de zirve metnidir. Buna yakın metinler yok değildir, vardır fakat e, sistematik bir e, çerçevede bu konuları ele alan belki e, en e, önemli, en ciddi eserdir Mukaddime. E, ve yine Mukaddime, e, İslam medeniyetinin sınırlarını aşıp dünya klasikleri arasına girmeyi başarmış bir klasiktir, bir metindir. Özellikle 19. yüzyıldan sonra e, Avrupa'da e, itibarı bilinirliği artmış, bugün itibariyle de bütün dünyada aslında e, yer etmiş, e, entelektüellerin gündemine girmiş bir metindir. Bu anlamıyla dünya klasiklerinden bir klasik olmayı e, hak etmiştir. E, mukaddemeye dair... E, belki özel olarak söylememiz gereken bir husus da şudur. Bir kere yukarıda saydığımız bütün kriterleri mukaddime içerir. Ee, yani bir klasiğin taşıdığı bütün e, değerleri, anlamları mukaddime de bir klasik olarak taşır. Onun ötesinde mukaddimenin şöyle bir belki e, ayrıcalığı da var. Özellikle toplum bilimleri, tarih yazımı, e, toplum bilimsel yöntem söz konusu olduğu zaman mukaddime sadece kendi zamanının ve mekanının değerlerini taşımaz, sadece kendi zamanına ve mekanına ışık tutmaz. Bugün de yine halen kıymetli olan, değerli olan, kullanılabilir olan bir çerçeve sunar. Yani diğer pek çok, belki klasik için biz bunu söyleyemeyiz ama mukaddimenin böyle de bir özelliği var. Yani hali hazırda kullanılabilir olan, hali hazırda insanların önüne aydınlatan bir eserdir mukaddime. Dolayısıyla bu şekilde bakmamız gerekiyor. Evet, şimdi e, mukaddimeyi okuyacağız, e, Türkçesinden okuyacağız. E, bu konuda e, önümüzdeki derste biraz daha detaylı bilgi vereceğim. E, girizgah mahiyetinde, biraz önce söylediğim gibi zihinleri e, biraz hazırlama mahiyetinde mukaddimenin yerine İbn Haldun düşüncesinin, İbn Haldun'un kendisinin ve mukaddimesinin yerine dair belki bir kısa bahis açmak uygun olacaktır. Bir dünya klasiği, yani İslam medeniyetinin sınırlarını aşarak bir dünya klasiği haline geldiği için onun genel insanlık düşünce tarihi içerisindeki yerine dair ilk etapta bir şeyler söyleyeceğim. Sonra da İslam düşüncesi içerisinde mukaddimenin neye, tekabül ettiğine dair yine kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Ee, öyle zannediyorum ki bu dersi bu bahislerle tamamlayacağız. Ee, evet, mukaddime insanlık tarihinde, genel insanlık düşüncesi tarihinde nereye tekabül ediyor? Şimdi mukaddimenin İslam medeniyetinin sınırlarını aşması, 19. yüzyılın başlarına e, belki geri götürülebilir. E, i̇lk defa 1806 yılında e, Fransız müsteşrik de Sassin'in e, mukaddimenin bazı kısımlarını Fransızca'ya tercüme etmesiyle birlikte başlamıştır. Mukaddimenin e, İslam medeniyeti dışındaki e, yolculuk büyük ölçüde. Çünkü daha önce de muhtemelen e, yer yer bilinen bir metindi fakat, İlk defa yaygınca e, bilinmesi, yaygınca okunması 19. yüzyılın başlarından itibaren başladı. Efendim? dünyasında biraz, Efendim? Dünyasında biraz Tabii tabii, ona da değineceğim şimdi. Ee, yani İslam dünyasında tabii ki çok daha erken. Benim bahsettiğim İslam dünyasının sınırları dışında yaygınca bilinmeye başlaması 19. yüzyılın başlarına, daha spesifik olarak da işte 1806 yılında Silvestre de Sassi'nin, E, mukaddimenin bazı kısımlarını Fransızca tercüme etmesiyle başlıyor. Tabii e, o dönemde 19. yüzyılda e, Avrupa'da çok canlı bir e, şarkiyatçılık e, alanı var. E, dolayısıyla de Sassin'in e, bu tercümesi e, kısa zamanda e, aslında e, hızla büyüyen bir e, dalgayı da başlatmış oluyor. E, hatta bazı e, şeylere göre ifadelere göre bir İbn Haldun fenomeni başlıyor Avrupa'da. Avrupa'da diyoruz çünkü o dönemde Batı dünyası daha ziyade Avrupa merkezli. Daha sonra tabii ki Kuzey Amerika'da buna eklenecek ve zamanla da bütün dünyaya yayılacak bu dalga, bu süreç. Avrupalıların mukaddimeyi tanıması, E, tırnak içinde keşfetmesi e, bazen abartılı yorumlara da sebep oluyor. Mesela bu yorumlardan birini e, Muhammed Talbi e, yapıyor e, İslam Ansiklopedisi'nin İbn Haldun maddesinde. Bu İslam Ansiklopedisi e, birinin e, İslam Ansiklopedisi bizim diyanet diyanetinki değil, diyanet vakfınınki değil birinin İslam Ansiklopedisi oradaki Ee, önemli bir kaynaktır o da. Oradaki İbn Haldun maddesinde Muhammed Talbi e, aynen şu ifadeleri kullanıyor. E, diyor ki İbn Haldun'un keşfedildiği ve mukaddimesinin değerinin fark edildiği yer Avrupa'dır. E, fakat bu abartılı bir ifade. Hatta yanlış bir ifade. Abartılı olmasının da ötesinde yanlış bir ifade. E, hatta biraz da e, oryantalist, şarkıyaççı bir yaklaşımı da yansıtıyor. Bir kere ondan çok daha önce Osmanlı dünyasında İbn Haldun biliniyordu, Mukaddime biliniyordu. Osmanlı müverrihleri, tarihçileri sadece bilmekle kalmamış, ondan etkilenmiş ve kendi düşüncelerini de mesela Mukaddime çerçevesinde de inşa edebilmişlerdi. İşte. Katip Çelebi, Veysi Efendi ilk defa belki mukaddimeyi Osmanlı dünyasına tanıtan kişilerden biri. İşte Katip Çelebi, Naima gibi tarihçiler mukaddimeyi sadece bilmekle kalmadılar. O minvalde tarih yazımı da gerçekleştirdiler. <gülüyor> Muhammed Talbiye cevap, Cornel Fleischer'dan geldi bir diğer tarihçi. Cornel Fleischer şöyle diyor haklı bir şekilde, Avrupalı müsteşriklerin onu erken 19. yüzyıldaki keşfinden çok önce Osmanlı tarihçilerinin İbni Haldun'un medeniyetlerin yükseliş ve düşüşüne dair fikirlerini benimsemiş oldukları bir hakikattir. Yani 16. yüzyılın sonlarına doğru biz mukaddimenin, Osmanlı düşünce dünyasına tanıtılmaya başladığını, girdiğini biliyoruz. En azından 16. yüzyıl, belki daha erkeni de vardır ama henüz bu ispat edilmiş değil. Bu bakımdan bu 19. yüzyılda keşfedildi lafı biraz abartılı, belki onun da ötesinde yanlış bir ifade. Ee, yalnız şu da bir gerçek, e, i̇bn Haldun'un vefatından sonra, <gülüyor> 1406'da vefat etti, i̇bn Haldun'un vefatından sonra e, Arap dünyasında e, ya da İslam dünyasında e, onun e, yolunu, yani yöntemsel olarak, e, problematik olarak takip eden insanlar çok olmadı. Yani bazı birkaç eser kaleme alındı e, fakat, hem sayıca hem de kalite itibariyle elbette bunlar biraz düşük seviyede kaldı. Sonra da zaten genel bir inhitat dönemine girildi. Ancak işte çok kısa, çok uzun olmayan bir süre sonra Osmanlı dünyasında yeni bir maceraya başladı İbn Haldun düşüncesi. Avrupa'ya aktarılması ise, intikali ise 19. yüzyıldır. Bununla birlikte, yani, yani Osmanlı dünyasında nispeten erken bir dönemde keş, e, takdir e, ve taltif edilmesiyle birlikte, e, bugün e, genel olarak İslam dünyasında, e, Türkiye'de e, bilinen İbn Haldun ya da Mukaddime'de e, büyük ölçüde e, Avrupa ya da Batı şarkiyatçılığının ürünüdür. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani e, Avrupalıların e, özellikle yaptığı çalışmalar büyük ölçüde İbn Haldun okumalarını domine etmiş vaziyette. Dolayısıyla onların yaklaşımları, onların e, modellemeleri ya da anlamlandırmaları bugün bizim İbn Halduna bakışımızda büyük ölçüde belirlemiş durumda. Türkiye'deki serüveni de İbn Haldun'un biraz ilginçtir. E, i̇şte e, erken bir dönemde Pirizade tarafından işte 18. yüzyılın başlarında e, tercüme ediliyor mukaddime Osmanlı Türkçesi'ne, ee, yalnız pirize, os, mukaddime 6 bölümden oluşuyor. Ee, bu Kitaba dair e, bilgileri bir sonraki derste daha fazla vereceğim. 6 bölümden oluşuyor, Piri ilk 5 bölümü tercüme ediyor. 6. E, bölümü ise e, bir sonraki yüzyılda Ahmet Cevdet Paşa yapıyor. Yani ilimlere dair e, bölümü Ahmet Cevdet Paşa 19. yüzyılda yapıyor. Ee, ve tabii ki e, biraz önce söylediğim gibi 16. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı tarihçiliğinde İbn Haldun e, çok etkili, hatta 19. yüzyılda bir meydan okuma, yani İbn Haldun'un söylediklerinin e, aksinin çıkması için çok çabalıyorlar. E, tarihçiler de gelişmeleri bu yönde yorumlamak için çok çabalıyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın şahsi gayreti var. Fakat e, e, özetle, Osmanlı düşüncesinde çok etkili. Cumhuriyet döneminde ise İbni Haldun'un etkisi biraz daha zayıf Osmanlı dönemine göre ya da Osmanlı'nın son dönemine göre, 19. yüzyıla göre biraz daha zayıf. <gülüyor> Fakat bugün itibari veya 20. yüzyılda şunu belki söyleyebiliriz. Erbabı tarafından tabii ki biliniyor. Tabii ki az da olsa çalışmalar var. Fakat e, ilk olarak yaygınca İbn Haldun'un okunması e, sol kesimlerde oluyor Cumhuriyet döneminde. Bu biraz şeyle alakalı, e, İbn Haldun düşüncesinin e, sol e, düşünceye, Marksist düşünceye yakın e, bazı e, kısımlarının olması e, ve mesela ilk e, çağdaş Türkçe'ye tercüme çabaları da yine o kesimlerde başlıyor. Şimdi 1980'lerden sonra biraz daha dindar, İslamcı diyebileceğimiz kesimler mukaddimeyle yaygınca kitlesel olarak tanışıyor. Ve 2000'li yıllardan sonra da artık çok daha popüler oluyor, çok daha meşhur oluyor. Dolayısıyla Türkiye'deki serüvenini de bu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Şimdi tekrar şeye dönersek, insanlık... Diğer İslam aleminde de e, daha ziyade Avrupa'daki bir 19. yüzyıldaki çalışmalardan sonra tekrar bir geri dönüş var. Ve büyük ölçüde de onların üzerinden bir dönüş var. E, yeri gelince de göreceğiz İbn-i Haldun'un e, 19. yüzyılın sonları özellikle biliyorsunuz ya da 20. yüzyılın başları, e, Arap milliyetçiliğin, daha ziyade İslam dünyasında genel olarak milliyetçiliklerin arttığı bir dönem. İbn-i Haldun'un e, kitabındaki, mukaddimedeki bazı ifadeler e, Arap milliyetçilerini rahatsız eder e, bir şeyde, e, boyutta. E, dolayısıyla ilk yaklaşımları yani modern dönemde i̇bn Haldun'a karşı e, ilk e, okuma biçimleri biraz menfi bir yaklaşımla olmuş Arap dünyasında. Sonradan e, çok daha müsbete evrilmiş fakat e, İkinci tanışmaları diyelim artık, daha ziyade Avrupalı oryantalistlerin çalışmalarından sonra olmuş. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> affedersiniz bir su içeceğim. Ee, bir İbn Haldun fenomeninden söz etmiştim. Yani baş, 19. yüzyılın başında, 1806 yılından itibaren gittikçe yükselen bir İbn Haldun fenomeninden bahsetmiştim. Bu aslında ciddi bir mesele. O günden itibaren İbn Halduna dair yapılan çalışmalara baktığımız zaman, mahiyetine baktığımız zaman büyük ölçüde tamamen değil tabii ki büyük ölçüde çalışmaların amacının İbn Haldun düşüncesinin koordinatlarını çıkarmak olduğunu görüyoruz. Yani genel olarak düşünce tarihinde, insanlık düşünce tarihinde nereye oturuyor i̇bn Haldun'un düşüncesi? Büyük ölçüde buna yönelik çalışmalar olduğunu görüyoruz. Bu tabii çok normal değil. Yani elbette her düşünür hakkında bu tür çalışmalar olur ama İbn-i Haldun hakkındaki çok fazladır. Bir literatür, devasa bir literatürden bile bahsedilebilir bu konuda. Neden insanlar i̇bn Haldun'un, ...nerede durduğunu, düşünce tarihi içerisinde nereye oturduğunu, neye tekabül ettiğini bu kadar çok merak etmişler. Ee, tabii bunu anlamak için 19. yüzyıl mentalitesine biraz bakmamız gerekiyor. Yani Avrupa'nın 19. yüzyıldaki haline biraz bakmamız gerekiyor. 19. yüzyıl Avrupa'sı e, özellikle Avrupalılık kimliğinin inşa edildiği bir e, yerdir. E, bunu e, biliyorsunuzdur muhtemelen aydınlanma düşüncesinin, pozitivizmin, romantizmin, Alman romantizminin etkisi altında Avrupalılık kimliğinin yeniden kurgulandığı, inşa edildiği bir dönemdir 19. yüzyıl. Aynı zamanda biliyorsunuz sömürgecilik faaliyetlerinde zirveye çıktığı bir dönemdir. Sömürgeciliğin geçmişi biraz daha eskiye dayanır. Yani coğrafi keşiflerle birlikte başlar. Fakat yoğunlaşması 19. yüzyıldır. Yani 1800 yılında dünyanın %35'i civarı e, Avrupalıların kontrolündeyken 100 yılın sonunda %85'lere kadar çıkmıştır bu. <gülüyor> Dolayısıyla sömürgeciliğin e, yayıldığı, e, affedersiniz yoğunlaştığı e, zirveye çıktığı bir dönemdir 19. yüzyıl. Avrupalıların dünyanın geri kalanından kendilerini ayrıştırmak için çok çabaladıkları bir yüzyıldır, kimliklerini oluşturmak için çok çabaladıkları bir yüzyıldır. E, ve İbn Haldun'la ilgili e, çalışmaların, bu dönemdeki çalışmaların İbn Haldun'un düşünce tarihi içerisindeki yerine yoğunlaşmasını da kanaatimce bu e, arka planla izah edebiliriz. Çünkü e, bu 19. yüzyılda inşa edilen, bugün büyük ölçüde etkisini, hükmünü yitirmiş olan Avrupalılık kimliğinin en önemli bileşenlerinden biri doğrusal, ilerlemeci tarih anlayışıydı. Yani insanlık tarihi ilkel olandan, primitif olandan başlar, tek şeritli, tek yönlü bir patikada o sürekli olarak ilerler. Ve bu insanlık yürüyüşünün en son safhasını, en gelişmiş safhasını da Avrupa temsil eder. Ve dünyanın geri kalanı da aynı yoldan yürüyerek, Avrupalıları takip edecektir. Yani bu anlayış 19. yüzyılın zihniyetinin önemli bir bileşeniydi. E, fakat İbn Haldun'un metinlerinin önce kısmen sonra tamamen batılı dillere tercüme edilmesi, e, bu anlayışı benimseyen, bu anlayışı belki de e, yaygınlaştırmaya çalışan zihinler için bir meydan okuma teşkil etti. Neden? Çünkü i̇bn Haldun mukaddime de 19. yüzyılda yeni yeni kurumsallaşan toplum bilimlerinin bulgularına, gözlemlerine, modellerine yakın, benzer, bazen aynı modelleri, bulguları, gözlemleri mukaddime dile getirmişti 14. yüzyılda. Dolayısıyla doğrusal ilerlemeci tarih anlayışıyla tezat arz eden bir durum söz konusuydu. Franz Rosenthal, mukaddimeyi İngilizceye çeviren Alman müsteşrik, Franz Rosenthal, şöyle ifade ediyor bunu Mukaddemenin girişinde i̇bn Haldun'un zamanından çok sonra Avrupa'da tartışılan pek çok fikrin şaşırtıcı bir biçimde aslında düşünüldüğü kadar yeni olmadığı, en azından iptidai şekilleriyle mukaddime adlı eserinde yeni bir bilim kuran bir 14. yüzyıl Kuzey Afrika mütefekkiri tarafından zaten bilindiği fark edildi. Yani daha önce insanlığın, insanoğlunun bilemeyeceği, ön kabulü yıkılmış oldu. Dolayısıyla i̇bn Haldun'u bir yere yerleştirmek zorundaydılar. İbn-i Haldun'un bu meydan okumasına karşı özellikle iki birbirine karşıt pozisyon ortaya çıktı. Bunlardan birincisi hayranlıkla şaşkınlığı birleştiren bir pozisyondu. Onlar bir kere çok takdir ediyorlar i̇bn Haldun'u ve Mukaddime'yi. Fakat onlara göre İbn-i Haldun modern bir düşünürdür. Zamanını ve kültürünü aşmış bir düşünürdür. İslam içerisinde İslam olmayandır. Çünkü İbn-i Haldun'un düşüncesi yine o dönemdeki tarih algısına uymaz. geçmiş Tarihin geçmiş safhalarına ait bir çerçeveden, bir çevreden böyle bir metnin çıkması mümkün değildir. E, Tezat teşkil eder. Dolayısıyla e, her ne kadar e, İbn Haldun 14. yüzyılda yaşamışsa da aslında modern bir düşünür olarak e, tanımlanmalıdır bu anlayışa göre. Bazı örnekler vereceğim. E, tabii bu e, e, oryantalist çalışmaların içerisinde bir kısmında en azından var olan, Şöyle bir ilkenin dışa vurumu olarak da görülebilir. Nedir o ilke? Müslüman medeniyetindeki her büyük başarı İslam'a rağmen hatta onunla mücadele içerisinde vücut bulmuştur. Aziz el-Azme, i̇bn Haldun'a dair kıymetli çalışmaları var. Bir çalışması da i̇bn Haldun çalışmaları üzerine bir literatür değerlendirmesi. Orada mesela bu hususu çok iyi tahlil ediyor ilgi e, duyanlar bakabilirler. Ee, mesela İbn Haldun Erwin Rosenthal'e göre Rosenthal'ler iki tanedir. İbn Haldun'la ilgili e, konuştuğumuz zaman iki Rosenthal'e biz daha ziyade referans vereceğiz. Biri Erwin Rosenthal, diğeri Franz Rosenthal. Ee, her ikisinde İbn Haldun'la ilgili çalışmaları vardır. Her ikisi de oryantalisttir. Diyor ki, müstesna bir insan ve olağan dışı bir yazardır. Öyle kolay kolay ortaçağ düzenine ve zihniyetine nispet edilemez. Demek ki bir ortaçağ zihniyeti var, düzeni var ve İbn Haldun oraya uymuyor. Dolayısıyla onu oradan koparmak gerekiyor, onu oradan adeta kaçırmak gerekiyor. Başka bir yine yaklaşım veya çalışmada akıl almaz derecede modern görünümlü modeller ya da kuramlar geliştiriyor İbn-i Haldun. Herhangi bir Arap, Müslüman düşüncesine mensup olmayan bir yalnız dahi olarak tasvir ediliyor. Bunu kim söylüyor? Muhammed Talbi. Muhammed Talbi'nin de sadece İslam Asiklopedisi'nde değil, i̇bn Haldun'a dair müstakil çalışmaları var. i̇bn Haldun ve Tarih başlıklı bir Fransızca kitabı da var herhangi bir Arap-Müslüman düşüncesine mensup olmayan bir yalnız dahi. i̇bn Haldun'un İslam medeniyeti tarihinde ne bir selefi ne de bir halefi mevcuttur. Bunu de Boer söylüyor. Mesela Gauthier yine Orientalistlerden bir kere doğulu zihni ve batılı zihni kategorik olarak ayrıştırıyor. E, ve diyor ki İbn Haldun her ne kadar Kuzey Afrika'da doğuda doğmuş büyümüşse de aslında bir Batılıdır. Hatta e, bunun gerekçesi olarak da şeyi gösteriyor. E, İbn Haldun'un bir birkaç defa e, Endülüs ziyareti vardır. Hatta oradan da e, İspanya'nın e, İspanya kontrol altındaki topraklara da gidip gelmiştir. İşte diyor o ziyaretleri sırasında diyor bizim Rönesansımızın soluğunu teneffüs etmişti. Dolayısıyla oradan bir batıllık bulaştı İbn Haldun'a. Ancak bu şekilde izah edebiliriz eee İbn Haldun'un düşüncelerini. daha geç dönemlerde hatta nispeten çağdaş bugün bile bu yaklaşımın eee bulduğunu söyleyebiliriz. Mesela bir yazara göre İbn Haldun ya son Yunanlı ya da ilk analist tarihçidir. Yani aradaki boşluktur ona göre. Ya son Yunanlıdır ya da analist tarih, biliyorsun tarih yazımında analist okulu vardır, Fransa, Fransa e, merkezli. Ya da diyor, e, analist tarihçidir. Hatta İbn Haldun, Yunan tarihsel düşüncesinin zirve noktasını temsil eder. Evet. Yani bu yaklaşım görmüyor. Çünkü izah edemiyor. Yani kendi zihinlerindeki e, tarih okumasına, e, insanlık tarihi safhalandırmasına, dönemlendirmesine uymuyor. Dolayısıyla onu bir şekilde, e, bu şekilde e, temize çıkarıyorlar veya bir şekilde e, kendi resimlerine entegre edebiliyorlar. Ben buna kaçırma diyorum. Yani... E, Biliyorsunuz 19. yüzyılın sonlarında e, İslam e, ya da sadece İslam değil, e, Avrupalılar e, sömürgeleştirdiği topraklardaki bazı e, eserleri e, kendi müzelerine taşımışlardı. Bu şekilde İbn Haldun'un da kaçırılması, taşınması olarak görüyorum. Buyurun. Birçok bir çiçeği görüyorsunuz. Kırtalar, Kırtalar, Kırtalar, Nakti İbni Haldun'un da uzunluğu anlatıyor. Evet. O kısımlar ihmal ediliyor. Yani onlar biraz, nasıl diyelim, tolere ediliyor onların zihinlerinde. Fakat bu tabii tek bir yaklaşım değil. Bir de bunun zıddı var, ona da geleceğim. Vaktimiz nasıl gidiyor, evet. Şimdi, sadece batılı müsteşrikler değil, Mesela İslam dünyasının entelektüelleri de e, i̇bn Haldun'a benzer bir e, gözle bakabilmişler, bakmışlar. E, mesela e, i̇bn Haldun her ne kadar kendisi samimi bir dindar olsa da, e, ilmi çalışmalarında dini dünyadan ayır edebilmeyi bilmiştir, başarmıştır. Kime göre? İşte Kamil Ayad'a göre. Zeki Velidi Togan'a göre, Ümit Hassan'a göre, her ne kadar bu cümlelerle değilse de buna yakın cümlelerle bunu ifade ediyorlar. Yani evet Müslümandır ama yaptığı iş İslami değildir. Biraz önce söylediğim gibi İslam içerisindeki İslam olmayandır. Bu yaklaşımın temsilcilerinin yine ifade etmekten hoşlandıkları bir diğer argüman da İbni Haldun'un modern toplum bilimlerinin ya da tarih yazıcılığının öncüsü olduğu e, argümanı. Yani İbni Haldun çok erken dönemlerde e, sosyolojinin kurucusu, öncüsü sayılabilecek çalışmalar yapmıştır, modeller, kuramlar ortaya atmıştır. E, antropolojinin hakeza, siyaset biliminin hakeza, tarih yazıcılığının hakeza. Dolayısıyla İbni Haldun modern toplum bilimlerinin, E, kurucusu olmasa bile öncüsüdür. Bu da yine yaygınca bu çevrelerde kabul edilen bir yaklaşım. Şimdi buradaki yalnız bir hususa dikkat çekmek gerekiyor. Bu e, aslında e, İslam dünyasındaki pek çok e, kişinin de hoşuna giden bir tasvir. E, modern toplum bilimlerinin kurucusunun kendi aralarından çıkmış olması insanların hoşuna gidiyor. Bu, e, Fakat burada dikkatli olmak gerekiyor çünkü modern toplum bilimlerinin bir özelliği sürekli kendini yenilemesi ve aşabilmesi yani aslında modern toplum biliminin tarihi içerisindedir bu. Dolayısıyla İbn Haldun'un modern toplum bilimlerinin öncüsü olması demek aslında İbn Haldun'un modern toplum bilimlerinin tarihinde bir yere haps olması demek modern toplum bilimleri tarihinin müzesinde bir yere konması demek. Yani canlı bir düşünce, bugün e, dahi doğurgan ya da kullanılır bir düşünce olmaktan öte, e, geçmişte belli bir e, şeye, e, zamana ve mekana e, mahsus bir düşünce e, olarak e, görmek demek. Başından bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi... <gülüyor> e, Bu artırılabilir yani yüzlerce çalışma bu konuda örnek olarak gösterilebilir İbn Haldun'a dair bu yaklaşımın bir de karşıtı oluştu yine benzer bir dönemde yine şarkiyatçılar arasında ee, bu karşıt görüşün en e, önemli ismi Hamilton Gibb'dir Hamilton Gibb meşhur müsteşrikdir biliyorsunuz ee, Hamilton Gibb e, İbn Haldun'un e, ve Mukaddimenin değerini takdir etmekle birlikte, onu önemli bir eser olarak görmekle birlikte batı dünyasında abartıldığı kanaatindedir. Yani İbn Haldun batı dünyasında abartılmaktadır. Dolayısıyla onu modern bir düşünür olarak tasvir etmek doğru değildir Hamilton gibi göre. Hatta İbn Haldun zamanındaki diğer pek çok düşünürden çok da farklı değildir gibi göre. Mesela der ki i̇bn Haldun'un çalışmasının dayandığı aksiyonlar ve ilkeler daha önceki sünni fakihlerin ve toplum filozoflarının geldiklerinden farklı değildir. Dolayısıyla oradan koparmaya bir gerek yoktu. Onun bir bağlamı vardı. i̇bn Haldun de o bağlam içerisinden konuşuyordu. i̇bn Haldun sadece bir Müslüman değil. Bu arada yani biraz önceki argümanlardan biri neydi? İbn-i Haldun samimi dindar bir Müslümandır ama ilim yaparken... Müslümanca değil, sekülerce davranmıştır. Gib bunu reddediyor. Diyor ki, hayır İbn Haldun sadece dindar Müslüman biri değildir. Aynı zamanda yaptığı ilim de Müslümanca, İslamice yapılmış bir ilimdir. İbn Haldun sadece bir Müslüman değil, mukaddimenin neredeyse her sayfasının tanıklık ettiği üzere katı maliki mezhebine mensup bir Müslüman fakih ve mütekellimdir. Onun için din, hayattaki şüpheye mahal bırakmayacak şekilde en mühim şeydi ve şeriat da yegane hak hakiki rehberdi. <gülüyor> ee, devam ediyor. Devletin evrimini tahlil etme amacının yanı sıra i̇bn Haldun'un asıl derdinin zamanının diğer Müslüman fakihleri gibi şeriatın idealleriyle tarihi gerçeklerin arasına telif etmek olduğu izlenimine kapılmamak mümkün değildir. Ee, Evet, e, İbn Haldun'a dair bunlar söylenebilir. Fakat bu gib için çok da takdir edilebilecek bir durum değildir. E, Hamilton gibi göre, eğer bir e, e, düşünür, bir ilim adamı e, gerçek anlamda ilim adamı olmak istiyorsa, inancını bir kenara koymalıdır. Tabii ki bu 19. yüzyıl algısı e, onu hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla İbn Haldun. Ee, Müslüman kimliğinden boşanmış birisi değildir. Ee, ve bu da e, bizatihi onun e, aslında e, değerinin çok abartılı, e, abartılmış olduğunun bir göstergesidir, bir kaynağıdır Hamilton gibi göre. Bu minvalde e, yani İbn Haldun'un e, modern olmadığı, e, içinde yaşadığı dönemin bir çocuğu olduğu Ee, şeklindeki e, argümanlar da çeşitleniyor kendi arasında. Mesela e, Muhsin Mehdi e, İbn Haldun'u şöyle tarif ediyor. O diyor ne ampiristtir, ne tarihselcidir, ne deterministtir, ne pozitivisttir, ne de pragmatisttir. Dolayısıyla o modern değildir. İbni Haldun'un e, yapmaya çalıştığı şey... E, Ee, İbn-i Haldun esas itibariyle fakih değildir, gibin iddiasının zıddına, e, hilafına. O aslında filozoftur ve felsefeye ve şeriate şer'i değil, felsefi bir noktayı nazardan bakmaktadır. Amacı, Eflatuncu ve Aristocu yaklaşımı yeni Eflatuncu, atomist ve mantıksal nominalist akımlara karşı savunmaktır. Yani burada da Muhsin Mehdi, E, i̇bn Haldun'a e, felsefeyi yeni Eflatuncu ya da işte e, diğer yaklaşımlardan arındırma misyonu yüklüyor. O da kendince bir e, i̇bn Haldun okuması yapıyor. E, fakat i̇bn Haldun bir filozof olarak suçlanmaktan kaçınmak için e, felsefeye dair, yani Eflatun ve Aristo'nun e, felsefesine dair fikirlerini biraz gizli kapaklı ifade etmiştir, şifrelemiştir. Biliyorsunuz Muhsin Mehdi, Leo Strauss'un talebesidir. Ee, Harvard e, hocasıydı, e, öldü. E, Leo Strauss'un böyle bir iddiası vardır. E, sadece İslam dünyasında değil, orta çağdaki filozofların e, yazılarının şifreli olduğu, sadece belli bir kesimin anlayacağı şekilde tasarlandı ve yazıldığı şeklinde. E, kendisinin e, diğer Müslüman filozoflara dair çalışmaları var. Muhsin Mehdi bu yaklaşımı, i̇bn Haldun'a da teşmil ediyor. i̇bn Haldun Haldun'un üzerinde Muhsin Mehdi'nin meşhur bir kitabı da vardır. Ee, evet. Ee, fakat bu da tabii ki e, yegane yaklaşım tarzı değil. İbn-i Haldun'un e, mesela bir filozof olduğunu, fakat e, e, yeni Eflatuncuların ya da işte Farabi ve İbn-i Sinan değil de İbn-i Rüşt'ün takipçisi olduğunu iddia edenler var diyebiliriz. Cabiri gibi, Muhammed Ali del Cabiri gibi. Dolayısıyla e, burada tekrar özetlemek gerekirse iki tane pozisyon ortaya çıkıyor. Birisi İbn Haldun kendi zamanını ve mekanını, yani kültürel muhitini aşmış, modernleşmiş, batılılaşmış e, bir zihindir. Bunun karşısında da hayır İbn Haldun kendi muhitine, kendi e, kültürüne, kendi zamanına, kendi mekanına has bir düşünürdür. Bunun tabii alt branşları var, alt kolları var. İşte kimine göre o bir fakihtir, mütekellimdir, kimine göre o bir filozoftur, e, kimine göre e, takiye yapmıştır, kimine göre hayır takiye yapmamıştır, e, olan biteni gördüğünü olduğu gibi yazmıştır. E, bir insan hakkında aslında birbirleriyle bu kadar tezat teşkil eden yaklaşımların olması ilginç. Yani başka bir düşünür hakkında bu kadar şeyler var mı bilemiyorum. O kadar zıt e, konumlandırmalar var mı doğrusu bakmak gerekiyor. Bu ilginç. Ben bu okuma biçimlerine paradigmatik okuma e, biçimleri diyorum. Yani İbn Haldun'un e, paradigması itibariyle nerede durduğunu e, tespit etmeye çalışan okuma biçimleri. E, bir de pragmatik denilebilecek bir okuma biçimi var. O da daha ziyade İbn Haldun düşüncesinin E, aksiyonları, felsefi aksiyonları ya da yöntemi itibariyle değil de e, i̇bn Haldun'un mukaddemede serdettiği ettiği fikirler e, ya da modeller üzerinden giderek e, i̇bn Haldun'u bir yerlere yerleştirmeye çalışan okuma biçimleri var. Onlar daha ziyade e, toplumsal, siyasal olay ve olguları acaba i̇bn Haldun'un ortaya koyduğu modellerle, fikirlerle izah edebilir miyiz? O nedenle pragmatik diyorum, yoksa menfi bir yaklaşımla değil. Bunu yapanlar da var. Lacoste, Yves Lacoste mesela meşhur, Fransız düşünür ve yazar. İbn Haldun düşüncesinin ya da mukaddimenin mesela az gelişmişliğin orta çağdaki kökenlerini anlamak için iyi bir kılavuz olduğunu iddia ediyor. Fakat ona göre e, İbn Haldun'un düşüncesi evrenselleştirilemez. Yerel bir düşüncedir. Kuzey Afrika'ya hastır, kabile örgütlenmesine hastır. Dolayısıyla onu e, diğer e, alanlara teşmil etmek doğru değildir Lacoste'a göre. Mesela benzer bir yaklaşım, e, Simon, Robert Simon'un bir yaklaşımı. O da diyor ki, e, step toplumları, patrimonyal step e, toplumlarını... İzah etmek için kullanılabilir diyor. Sadece Kuzey Afrika değil, mesela Orta Asya'yı da izah edebiliriz. O biraz daha geniş bir alanın e, i̇bn Haldun modeliyle ya da yaklaşımıyla izah edilebileceğini düşünüyor. E, Ernest Gelner e, yine e, İslam e, dünyasındaki bazı e, e, özel karakterleri taşıyan toplumların anlaşılması ve açıklanmasında İbn-i Haldun'un kullanılabileceğini söylüyor. Ama bunların hepsi, bunları ben örnek olarak seçtim, yoksa... Bunlardan ibaret değil ama bir genel literatür taraması yaparken böyle örnek, numune duruşları zikretmek yeterli olabilir. Bunların hepsi i̇bn Haldun'un düşüncesinin bugün itibariyle kullanışlı, bugün itibariyle geçerli olduğunu savunmakla birlikte etkisinin ya da açıklama gücünün çok yerel olduğunu iddia ediyorlar. Evet. Bir de bunun karşısında e, İbn Haldun'un e, modellerinin ya da kavramlarının fikirlerinin sadece halen kullanışlı, halen geçerli olmakla kalmayıp e, evrensel düzeyde e, toplumları izah etmekte de kullanılabileceğini düşünenler var. E, Alatas mesela çağdaş e, İbn Haldun düşünürlerinden biri, çalışanlarından biri. O, e, sosyolojide mesela Marx gibi, Durkheim gibi, Weber gibi i̇bn Haldun'un da merkezi bir figür olduğunu e, iddia ediyor. E, ve e, dolayısıyla e, ana akım sosyoloji eğitiminde i̇bn Haldun'un da e, müfredatın bir parçası olması gerektiğini savunuyor. E, gördüğümüz gibi i̇bn Haldun'a dair e, yaklaşımlar gerçekten bir i̇bn Haldun fenomeni adlandırmasını hak edebilecek kadar çeşitli ve birbirleri tezat teşkil eden bir yapı arz ediyor. Şimdi bunlardan hangisi doğru diye sorabilirsiniz. Tabii hangisinin doğru olduğunu takdir etmek kolay değil. Fakat ben en azından kendi düşüncemi ifade edebilirim burada bana göre eee bunların hiçbiri tam olarak doğru değil, hiçbiri de tam olarak yanlış değil. Yani hepsinin doğruluk payı olduğu, hepsinde doğruluk payı olduğunu ben düşünüyorum. Eee İbn Haldun'un bazı gözlemlerinin, bulgularının bugün itibariyle de kullanışlı olduğunu, bugün itibariyle de olay ve olguları izah etmekte kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama Diğer bazı bulgu ve gözlemlerinin de e, toplum bilimlerinin bugün itibariyle geldiği nokta açısından baktığımız zaman çok iptidai kaldığını, çok yüzeysel kaldığını da kabul ediyorum. Yani bu zaten normal bir şey. E, o nedenle burada biraz dengeyi tutturmak gerekiyor. E, İbn-i Haldun'un e, kendisiyle özdeş hale gelmiş e, toplumların o siyasal dönüşümü modeli Evet, İbn Haldun bunu çok tafsilatlı bir şekilde, sistematik bir şekilde izah ediyor. Fakat e, İbn Haldun'a has değil bu. İbn Haldundan önce de dile getirilmiş, İşte Eflatun'un e, bu yönde çabalı e, çalışmaları ya da e, fikirleri var. Polybius, e, Romalı tarihçi. Aslen Romalı değil ama Roma'da yaşamış ve yazmış. Polybius'un mesela toplumların e, siyasal dönüşümüne dair çözümlemeleri var. Dolayısıyla ve aynı e, i̇bn Haldun'un e, bakış açısına benzer hatta belki aynı bakış açısıyla yapılmış çözümlemeler bunlar. Dolayısıyla mesela e, bunu da görebilmek gerekiyor. E, peki buna rağmen e, i̇bn Haldun niçin çok önemli? Evet ben İbn-i Haldun'u çok önemsiyorum, e, çok değerli buluyorum. Niçin çok önemli? Şimdi e, İbn Haldun düşüncesini anlamlandırırken, konumlandırırken şöyle bir hataya düşüldüğünü zannediyorum. E, belki e, bilinç düzeyinde bunu çok e, ikrar ediyor olmasak da biz yine e, düşünce tarihini e, pre-modern, yani modern öncesi ve modern şeklinde ayırmaya mütemayiliz. Ee, yine bir çizgisel hatta ilerlemeci bir yaklaşım zihnimizin gerisinde çalışıyor. Ee, dolayısıyla İbn Haldun e, modern değilse premoderndir ya da premodern değilse moderndir. Yani böyle bir ikilik arasında sıkışıp kalıyoruz. Kanaatimce bu yanlış bir yaklaşım. Yani İbn Haldunu bir yere hapsetmek zorunda değiliz. İbn Haldun e, benim anlayışıma göre ne moderndir ne premoderndir. Modern kıstasıyla tasnif edilebilecek bir düşünür değildir, diye ben düşünüyorum. Tabii bu modernin ne olduğuna dair tavsilatlı bir izahat yapmak gerekiyor ama şu anda onun yeri değil. Ee, İbni, Hald İbn-i Haldun modern dışı, e, İngilizce tabirle non-modern ya da supra-modern bir yerde duruyor kanaatimce. <gülüyor> bu bakımdan da İbni Haldun'un e, mukaddimesi, e, içerdiği, itiva ettiği bilgilerden, e, bulgulardan, e, gözlemlerden ziyade, yöntemi itibariyle e, bazı kavramsal çerçevesi ziyade, kavramsal çerçevesinin bir yönü itibariyle çok değerli ve modern toplum bilim, bilimlerine paradigmatik bir alternatif söyleniyor sunma imkanını içerdiği için bence değerli. Yani nasıl daha somutlaştırabilirim? Yani İbn Haldun'un değeri, İbn Haldun'un düşüncesiyle şu olayı ya da bu olguyu açıklayabildiğimiz için değil. Açıklayabiliriz, bunu inkar etmiyorum. Ama gerçek değeri bence oradan kaynaklanmıyor. Ya da İbn Haldun'un değeri bugün modern toplumal toplum bilimlerinin kurucusu olmasından dolayı ileri gelmiyor. Öncüsü olmasından dolayı ileri gelmiyor. İbn Haldun'un değeri bugün modern toplum bilimlerinin özellikle siyaset biliminin kendi alanıma dair daha güvenilirdir güvenli konuşabilirim. Özellikle siyaset biliminin cari paradigmasına paradigmasına alternatif bir Çerçeve bir yaklaşım geliştirilmesine imkan sunduğu için değerlidir diye düşünüyorum. Evet. çok net bir şekilde söyleyemiyoruz yani İbn Haldun'dan önce biliyorsunuz bir edep literatür geleneği var edep literatürünün de konusu siyaset, toplum, ahlak gibi meseleler oralarda İbn Haldun'un çözümlemelerine yakın çözümlemeler bazen tanımlamalar tasvirler görülüyor yani mesela Maverdi'nin Edebi Dünya ve Din çok kıymetli bir kitap. Onun içerisinde mesela e, dikkatli bir okumayla eee İbn Haldun'un e, fikirlerinin bazı eee yansımalarını içerdiğini, tabii ondan çoktan önce yaşamış e, görebiliyoruz. Ya da İbn Haldun'un kendi ifadesi Turtushin'in e, metinlerinde, çalışmalarında İbni Haldun'un çözümlemelerine, yakın çözümlemeler görebiliyoruz. Turtuşi'yi okurken göreceğiz. Yani diyor hakikatin etrafında dönüp durmuş diyor. Ama diyor bir türlü diyor 12'den vuramamış tabiri caizse. Dolayısıyla İbni Haldun, hatta yine göreceğiz, şimdi aklıma geldi, bu mukaddimede yapmaya çalıştığı şeyin, bizim adalet dairesi diyebildiğimiz bir şey vardır biliyorsunuz. Sasani geleneğinden bize intikal etmiş olan bir formülasyon. İşte adalet dairesinin tefsirini yapmak olduğunu kendisi ifade ediyor. Yani bununla birlikte özgün bir daha önce olmayan bir disiplin bilim disiplini kurduğunu da iddia ediyor. yani İbn Haldun da aslında kendisinin içinde bulunduğu kültür havzasındaki farkının farkında, farklılaşmasının farkında. Ama büsbütün tamamen kopuk gökten inmiş başka bir dünyadan gelmiş gibi de adedilmemeli. Fakat İbn Haldun'un zaten parça parça pek çok başka eserde bilinen unsurları dikkatli bir şekilde ve sistematik bir şekilde bir araya getirdiğini e, bunun da ötesinde özgün katkılarda bulunduğunu da inkar edemeyiz. Dolayısıyla e, bu konuda %100 e, hayır o zaten bir zincirin, e, bir akmakta olan nehrin bir parçasıydı diyemeyiz. Ama büsbütün de dışarıdan geldi de diyemeyiz. Yani yine orada bir orta yolu bulmamız gerekiyor. Bu konuda belki daha net bir cevabı e, bulabilmemiz için... Bu bakış açısıyla o dönemin ve geçmişinin ve sonrasının iyi bir gözle çalışılması gerekiyor. O çalışmalar yapılmadığı sürece bu muğlaklık devam edecek. Ee, ve son... Buyurun. ama eee onun halinde Bayandın tarif var. Evet. Yani, Tarihsel yani, Bu aslında kendi özdeki eee böyle Yani bir bütün olarak, yani, bir bütün olarak fikirlerini tek tek ele aldığımızda değil de bir bütün olarak baktığımızda tabii ki özgün e, bir e, eserdir. Özgün bir yaklaşımdır. Hatta belki İbn Haldun'un kendisinin fark ettiğinden daha e, özgün yönleri de vardır. Bu da ilginç bir durum. Mesela İbn Haldun için söylenen bir şey e, bence de e, doğruluk payı var. Bazen e, büyük bilim adamları yaptıkları işin gerçek değerini fark edemeyebilirler. Onun değerinin anlaşılması için biraz belki zamanın farklılaşması gerekir. İbn Haldun'un belki eserinin bu yönü de var. Ama özgünlüğü konusunda tabii ki bir bütün olarak, yani sistematik bir bütün olarak bakıldığı zaman mukaddemenin özgünlüğü konusunda bir şüphe yok. Ancak fikirlere tek tek bakıldığı zaman o fikirlerin şurada, orada, işte Mesudi'de, Turtuşi'de, Maverdi'de, Farabi'de ya da Aristo'da, Eflatun'da vesairede yer aldığını şey yapabiliriz, biraz uğraşarak bulabiliriz. Ama bunların hepsini bir araya getirmek, özgün bir model e, olarak yeniden tasarlamak ve hatta asabiyet gibi e, tamamen özgün diyebileceğimiz bir e, kavramı entegre etmek, bu çözümlemeye tabii ki büyük bir iş e, dehasını o anlamda inkar edemeyiz. Şimdi İbn Haldun'un değerinin e, ya da mukaddimenin değerinin toplum bilimleri alternatif bir E, paradigmatik çözümleme for, e, çerçevesi e, sunma imkanı verdiğinden kaynaklandığını söylemiştim. Bir ikinci yine önemli e, bence e, özelliği, e, bir Müslüman zihninin toplum bilim yapma yöntemini de bence örnekliyor. Dolayısıyla ben mesela şu şeyleri kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum. Birinci yaklaşımdaki, işte İslam içerisindeki İslam olmayan ya da kendisi ne kadar dindar ve Müslüman bir düşünür olsa da, <gülüyor> ilim yaparken son derece seküler, rasyonel, ampirik yöntemi belirlemişti, görüşlerini çok kabul etmiyorum. Zaten öyle olmalı. Nın örneğidir bu. Yani... Ee, bu konuda belki zamanı gelince yani metni e, okumaya e, başladığımızda daha tafsilatlı çözümlemeler de yaparız. <gülüyor> yani Mukaddimenin ya da İbn Haldun düşüncesinin e, İslami bir perspektifle e, toplum bilimde yapılabilir e, rin bir örneği olduğunu e, düşünüyorum. Bu da onu değerli kılıyor diye e, zannediyorum. Şimdi bir de e, İslam Düşüncesi tarihi içerisinde İbn Haldun nereye oturuyor? Yani şu ana kadar insanlık düşüncesi içerisinde İbn Haldun'un nereye oturduğuna dair iddiaları konumları tespit etmeye çalıştık. Bir de İslam düşüncesi içerisinde nereye oturduğuna bakmaya çalışalım. Şimdi Mukaddime İslam düşüncesi içerisinde en azından kendi zamanına kadar. E, baktığımız süre zarfında nevi şahsına münhasır bir eser. E, bu konuda kendisi de biraz önce söylediğim gibi bir farkındalık sahibi. E, aslında e, amacı bir tarih yazmak. E, önce yerel tarih, sonra genişletiyor amacını ve bir dünya tarihine e, çeviriyor. Amacı bir tarih yazmak. E, tarih yazarken e, nasıl bir yöntem takip etmesi gerektiğine dair bir E, zihninde e, çalışma tasarlıyor ve nihayetinde mukaddime olarak bu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ve kendi hayatında da mukaddime e, kitabının geri kalanından Kitabu'l-Ayber'in geri kalanından e, ayrı olarak çoğaltılıyor. E, ve İbn Haldun var olmayan kendi zamanına kadar var olmayan bir disiplin e, ilmi disiplin kurduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla nev-işasına münhasır Bir kitap, bir eser, kendisi de bu yönde iddiaları var. Fakat İbn Haldun'un mukaddimede ele aldığı konuları, sorunsalları, problematikleri dikkate alırsak, aldığımızda açıklamaya çalıştığı, izah etmeye çalıştığı gelişmeleri, değişimleri, dönüşümleri dikkate aldığımızda genel olarak mukaddimenin, İslam e, siyaset düşüncesi içerisinde bir yere konumlanabileceğini söyleyebiliriz. E, dolayısıyla İslam düşünce tarihi içerisinde nerede duruyor İbn Haldun sorusunu biraz daha özelleştirerek İslam siyaset düşüncesi içerisinde nerede duruyora belki e, indirgeyebiliriz. Şimdi e, klasik dönemde e, siyasete e, en az dört yaklaşım, geliştiğini biliyoruz İslam düşünce tarihinde. Bunlardan birincisi fıkhi kelami yaklaşım ya da fıkhi kelami gelenek. Buna anayasal gelenek demekte de ben bir beis görmüyorum. Her ne kadar biraz anakronistik bir kavramsallaştırma olsa da anayasaların tanımına işlevine baktığımız zaman kelami fıkhi geleneğin bir siyasete bakışında, yaklaşımında bu anayasal özellikleri görebiliyoruz. Dolayısıyla anayasal gelenek demekte de ben bir beis görmüyorum. Hatta daha izah edici oluyorum. Bu ana akım gelenek tabii ki siyaset okumalarında, İslam düşünce tarihinde. Diğer yaklaşımlar birazdan kısaca onların da hemen özetini vereceğim. Bu ana akım e, geleneğin e, gölgesinde kalmış gelenekler. E, bu fıkhi kelami geleneğin ana sorusu ne olmalı? Yani e, Kur'an'a ve sünnete göre, kitaba göre, e, kutsal metinlere göre e, siyaset nasıl organize olmalı, nasıl şekillenmeli e, gibi bir soru. Dolayısıyla e, normatif bir yaklaşım tarzı benimsenmiş. Kaynakları kitap, sünnet ve içtihat. Onların dışında çok fazla kaynak kullanmamışlar. Hatta belki hiçbir kaynak kullanmamışlar. Mesela edep geleneğinden ya da felsefi gelenekten farklı olarak. Fıkıh usulünün o çok sofistike, ince yöntemini benimsemişler. Ve Tartışmalarının merkezine de imam, halife ve imamet, halifelik meselesini almışlar. Yani e, imam tayin etmenin şartları, gerekliliği, işte imamda bulunması gereken özellikler vesaire. İmam ve imamet daha ziyade merkeze almışlar. E, i̇şte e, Ebu Hanife'den tutun da, e, işte Ebu Yusuf, e, Ahmet İbni Hanbel, E, kelamcılar, e, işte Cüveyni, Gazali, İbn Teymiye'ye kadar klasik dönemde uzatabileceğimiz bir çizgiden bahsediyorum. Bunlar e, her ne kadar siyasete dair farklı görüşler görüşleri savunmuşlarsa da, yani aralarında uzlaşmazlıklar olmuşsa da, benimsedikleri yöntem ve kullandıkları kaynaklar onların e, bir çatı altında buluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla bir gelenekten söz edebiliriz. Buna e, Bunun dışında e, bir e, felsefi gelenek e, ortaya çıkmış e, siyasete yaklaşımda. İşte esas ana figür Farabi. E, felsefi gelenek e, Yunan mirasının, Yunan Helenistik mirasının İslami ilkelerle e, mezzedilmesi e, neticesinde ortaya çıkmış bir e, yaklaşım tarzı. Ee, yine bu e, yaklaşım tarzının sorusu yine ne olmalı sorusu. Yine normatif bir e, arayış söz konusu. E, neye göre ne olmalı? E, akla göre, felsefi hakikatlere göre e, ne olmalı? Yani siyaset nasıl organize olmalı sorusu. E, şeklinde bir, bir soruyu benimsemişler. Kaynakları yine felsefi kaynaklar. Tabi ve Eflatun başta olmak üzere Yunan ve Helenistik dönem felsefelerini kaynak olarak büyük ölçüde kullanmışlar. Temel meseleleri ya da merkeze aldıkları meseleler ya da mesele, tıpkı fıkhi kelami e, gelenekte olduğu gibi yönetici, filozof, kral e, olmuş. Her ne kadar Farabi'nin e, çalışmasında halkın e, bilgisi ya da görgüsü de siyasetin bir parçası olarak e, ele alınmış olsa da genel olarak e, yönetici merkezli bir e, anlayış, bir gelenek olduğunu söyleyebiliriz. E, üçüncü yaklaşım Üçüncü yaklaşım, edep geleneği yaklaşımı. Bu da İslami ilkelerle sâsani tecrübesini, sâsani anlayışını bir araya getiren, mezceden bir yaklaşım. Edep geleneğinin müntesipleri daha ziyade pratik siyaset içerisinde, bürokrasi içerisinde bulunan insanlar, işte Nizamül Mülk'ün, kitabı edep Geleneği'nin zirvesidir. Burada da yine soru normatif bir sorudur. Ne olmalı? Siyaset nasıl şekillenmeli, nasıl yapılanmalı? Daha özelde de yönetici nasıl davranmalı? Nasihatname geleneğidir zaten biliyorsunuz. Yönetici nasıl davranmalı? Neye göre nasıl davranmalı? Esas itibariyle... Esas itibariyle tarihi bilgeliğe, tarihi tecrübenin oluşturduğu, ortaya çıkardığı bilgeliğe nispetle nasıl davranmalı? Ve yine normatif bir çözümleme. Kaynaklar, kaynaklar çok daha çeşitli. Elbette Kur'an ve sünnette kaynaklar arasında ama Sasani yöneticilerinin sözleri ve tecrübeleri, İskender, Aristo, bütün bunlar ve daha başkaları, hatta Hz. Davut, Hz. Süleyman vesaire kaynaklar arasında yer alıyor. Bu anlamıyla çok daha çeşitli. Ama sistematik çözümlemeler değil bunlar. Aşina olanlar bilecektir. Ve yine merkezde yönetici, halife ya da sultan var. Burada, bu noktada şunu söyleyebiliriz. Bu yaklaşımlar... Birbirlerini dışlayan yaklaşımlar değil. Mesela bazı isimleri görüyoruz ki aynı anda hem fıkıh-i kelami gelenekte eser vermişler, Gazali gibi, Maverdi gibi, hem de edep geleneği içerisinde e, eser vermişler. <gülüyor> e, bu bakımdan, işte Turtuşi de bunlardan sayılabilir, bu bakımdan e, biraz e, anlaşılır kılabilmek için yapılmış tasnifler bunlar. Yani e, fiiliyatta aslında iç içe geçişler çok fazla. Şimdi dördüncü yaklaşım olarak ben e, İbn Haldun'un e, yaklaşımını zikretmeyi uygun buluyorum. Yani İslam siyaset düşüncesi e, tarihinde İbn Haldun'un yaklaşımı da bir pozisyon teşkil ediyor. E, buna ampirik yaklaşım diyebiliriz. Bir gelenek oluşturduğunu söyleyemeyiz. Yani e, çağdaş dönemlere kadar e, bu minvalde yapılan çalışmalar çok. E, yeterli değil. O yüzden bir gelenek olduğunu söyleyemeyiz. Şu an için bir yaklaşım olarak belki değerlendirmekte fayda var. E, nedir bu yaklaşımın diğerlerinden farkı? E, şimdi İbn Haldun'un sorusu da, nihai sorusu da aslında ne olmalı, hatta belki nasıl olmalı sorusu. Bunu nereden anlıyoruz? Kitabının başlığından anlıyoruz. Yani meşhur eserinin, büyük eserin, ansiklopedik eserinin adı kitabül ül İber. Yani ibretler kitabı. Yani tarihe bakalım, tarihten ibretler alalım ve ona göre yaşayalım, ona göre siyasetimizi tanzim edelim. Dolayısıyla orada da bir normatif niyet var. Fakat mukaddimeye baktığımız zaman İbn Haldun'un sorusunun E, normatif olmadığını, deskriptif tasviri olduğunu görüyoruz. O da ne oldu, nasıl oldu sorusu. Yani ne olması gerektiğini e, biraz dünyaya bakarak, olan bitene bakarak, toplumlara bakarak keşfetme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. E, bu anlamıyla mesela e, Machiavelli'ye benzetilebilir. Machiavelli'nin sorusu da dünyaya bakarak e, ne olması gerektiğini bulmaktır. Fakat Machiavelli dünyaya baktığında farklı şeyler görmüştür. E, her ne kadar yolları birbirine benzese de, ulaştıkları netice, ulaştıkları menzil farklıdır. E, i̇bn Haldun dünyaya bakarak farklı şeyler görmüştür. i̇bn Haldun'un baktığı dünyadan süzdüğü, çıkardığı dersler daha ahlaki içeriklidir. E, Machiavelli'nin prensi özellikle söz konusu olduğu zaman ya da hükümdarı söz konusu olduğu zaman dünyaya bakarak e, ulaştığı neticeler daha e, ahlak bağımsız derslerdir. E, bu bakımdan e, benzetmeyi çok ileriye götürmemek gerekir. Evet bir benzeşim var, özellikle e, yaklaşım itibariyle. Fakat neticeleri çok birbirinden farklı e, şeylerdir, e, çabalardır bunlar. Şimdi İbn Haldun <gülüyor> dolayısıyla sorusu itibariyle farklılaşıyor. Diğer üç gelenekten sorusu itibariyle farklılaşıyor. Amacı, insanların gerçekten nasıl yaşadığı, toplumların nasıl hareket ettikleri, nasıl devindikleri. Başka, belki bunu en başta söylemeliydim, yani İbn-i Haldun bahsinin en başında söylemeliydim. İbn-i Haldun'un yaklaşımı diğer üç yaklaşımın sentezi niteliğinde de okunabilir. Ee, kısmen elbette, tamamen değil. İbn Haldun kendisi bir e, fakihtir, Maliki fakihidir. İşte Mısır'da uzun yıllar e, Maliki kadısı olarak görev yapmıştır. Dolayısıyla e, fıkha, fıkıh metodolojisine, fıkhın kaynaklarına hakimdir. Zaten bunu mukaddimede de görüyoruz. Ee, aynı zamanda edep geleneğine hakimdir, tarih yazımına hakimdir İbn Haldun ve felsefe literatürüne hakimdir. Bu bakımdan diğer geleneklerin kaynaklarına, diğer geleneklerin çalışmalarına hakimdir. Kendi şeyinde de çalışmalarında da bunları kullanır. Bu bakımdan bir sentez niteliği taşıyor mukaddime, bunu da eklemek gerekiyor. Başka İbn Haldun'un amacı bu sorudan sonra tabii olarak kanunvari genellemelere ulaşmaktır. Mesela bir e, diğer geleneklerde belki edep geleneğinde kısmen e, temel amaç bu değildir. Ama İbn Haldun'un amacı topluma dair, siyasete dair e, yaşanmış olan tecrübeleri inceleyerek, oradan bir soyutlama yaparak ve onu genelleyerek kanunvari genellemelere ulaşmaktır. Bu bakımdan modern toplum bilimlerin e, amacı ile yöntemiyle e, uzlaşır İbn Haldun'un çabası başka ayrıştığı nokta eee İbn Haldun evet. yasaların var yaklaşımlarda evrensel ve yerel ayrımı var. Evet, evet. Evet. Bu amacıyla yasa oluşturulunda belki İbn Haldun evrensel bir İbn Haldun'un kendisi İbn Haldun'un kendisi evrensel olduğunu düşünüyor. Yani bazı ifadeleri de bunu gösteriyor. İran'dan örnek veriyor, Roma'dan örnek veriyor. E, bildiği dünyanın hemen her tarafından örnek veriyor. E, ve belli bir e, lokaliteye, belli bir yerelliğe hasretmiyor çözümlemelerini. E, evet, şimdi diğer üç gelenekte e, merkeze alınan, Meselenin yönetici olduğunu söylemiştik. İşte fıkhi kelami gelenekte imam, genel olarak imamet meselesi, işte filozof, <gülüyor> affedersiniz filozof kral ve edep geleneğinde de halife ya da sultan. İbn Haldun böyle bakmıyor. Bunu yine okumalarımızda sıklıkla dikkat çekeceğim inşallah. i̇bn Haldun böyle bakmıyor. i̇bn Haldun yapıları merkeze alıyor. E, toplum bilimlerinde bir şey tartışması vardır biliyorsunuz. Fail-yapı tartışması. Yani biz bir olayı ve olguyu, toplumsal siyasal bir olayı olguyu incelerken e, neyi esas alacağız? Neyin devinimine, dönüşümüne bakacağız? Bağımsız değişken olarak neyi alacağız? Bazı e, yaklaşımlar diyor ki faili alacağız. Yani bireysel iradeyi ya da bireysel iradelerin toplamını alacağız. Diğer bazı yaklaşımlarda diyor ki hayır biz yapıyı esas alacağız. E, mesela Marksist yaklaşım yapıyı esas almayı e, tercih eder. Daha liberal yaklaşımlar bireysel iradeleri e, daha öne çıkarırlar. İbn Haldun bu noktada bireysel anlamda failliğe önem vermekle birlikte Toplumsal, siyasal çözümlemeleri yapılar üzerinden yürütüyor. Bu anlamıyla da diğer geleneklerden farklılaşıyor. Asıl olan yapıdır. Bireysel iradeler büyük ölçüde yapılara tabidir İbn Haldun'a göre. Bunu da yine okumalarımızda göreceğiz açıkça. İbn Haldun'da bütüncül bir yaklaşım vardır. Disiplinler arasıdır bugünkü tabirle. Hatta disiplinler üstü bir yaklaşım benimsemiştir diyebiliriz. Onun için e, e, toplum bir bütündür, e, bütünlüklü bir meseledir, problematiktir. E, dolayısıyla toplumun ekonomik e, kısımlarını, efendim kültürel kısımlarından, antropolojik kısımlarından, e, psikolojik kısımlarından, siyasi kısımlarından, hatta felsefi kısmen felsefi kısımlarından ayıramayız. Bir bütün bir bir sorun, eğer sorun çözümlemeye çalışıyorsak, sorunlu bir yumak olarak görmeliyiz. Dolayısıyla disiplinler arası bir yaklaşım benimsediğini görüyoruz. Başka deneysel çözümlemeyi benimsemiş, bunu da yine kitabın başında verdiği örnekler üzerinden yine hatırlayacağız. Yani bir tarihi vakıa olmuş mu, olmamış mı, mümkün mü, mümkün değil mi tartışmasını yaparken Ee, Halep oradaysa Arş'ın burada tarzını benimsemiş. Yani bakarız eğer e, dünyanın gerçeklerine, fizik kanunlarına, aklın ilkelerine uyuyorsa mümkündür deriz gibi. E, kabaca ben böyle ifade ettim ama deneysel yaklaşım e, diyebileceğimiz bir yaklaşımı benimsemiş. E, tarihe bakışı döngüsel e, İbn Haldun'un. Bu da belki modern toplum bilimlerin yaklaşımından farklılaştırıyor onu. 17. yüzyıldan sonradır doğrusal ilerlemeci tarih anlayışının ortaya çıkışı. Yani Ondan önce çok doğrusal ilerleme, ilerlemeci bir tarih anlayışı pek yoktur. Her ne kadar Hristiyanlıkla birlikte bir doğrusallık anlayışı metafizik düzeyde ortaya çıkmışsa da toplum bilimler düzeyinde daha döngüsel olarak, Yaklaşılmıştır meseleye. i̇bn Haldun da döngüsel tarihi benimseyen birisidir. Bunu da yine okumalarımızda hatırlayacağız. Açıklamaları, izahları rasyonel ve ispat edilebilir açıklamalardır. Yani mesela bir konuda Kur'ani bir şey varsa bile, ifade varsa bile, Genel olarak kabul edilen bir görüşse bile, yani izah gerektirmeyen bir görüşse bile, İbn Haldun genelde rasyonel izahlar vermeye müteahyildir bu konularda. Bu anlamıyla hatta belki Aristodan dahi daha nasıl söyleyelim açıklamalarında rasyonel davrandığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Aristonun Aristo bir tabiatçılığı, naturalizmi vardır. Bir noktada tabiata atfeder sebebi ya da sebepliliği. i̇bn Haldun mesela o konuda daha şeydir, nadirdir tabiata, yani havla atması, izahat zincirinde, rasyonel izahat zincirinde havla atıp bu işin tabiatı böyledir demesi nadirdir. Yani Aristo'ya göre daha nadirdir diyebiliriz. Başka, i̇bn Haldun'un yaklaşımında Tabii ki bir kozmoloji anlayışı vardır. i̇bn Haldun'un evreninin, dünyasının büyük ölçüde büyüsü bozulmuş bir dünya olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu şu demek değildir. Büyüsü bozulmuş ifadesi, İngilizceki disenchanted, bu Weber'in kullandığı biliyorsunuz ifade, modern dünyayı tanımlarken öne sürdüğü ifade. E, İbni Haldun'un dünyası büyük ölçüde büyüsü bozulmuş bir dünyadır. Bu şu anlama gelmez. Yani İbni Haldun e, e, alemi melekutu reddediyor anlamına gelmez. E, bir Müslüman olarak e, metafizik diye sınıflandırılabilecek bütün varlıkları kabul eder. Ve bu konuda tartışmaz, tartışmaz. Fakat orada şunu benimser, e, rasyonel olarak üzerinde konuşulabilecek bir alan değildir o. Biraz bu anlamda kanta yaklaşır mesela. Dolayısıyla bizim meselemiz değildir o. Kabul eder, sonuçlarını dikkate alır o kabulün. Fakat toplumsal, siyasal çözümlemeleri için bir şeyi yoktur, bir etkisi yoktur o kabulün. Belki Bazı e, yorumcuların onu seküler bulmasının sebebi budur. E, fakat kanaatimce bu e, sekülerlik değildir. Yani e, zaten e, toplumsal siyasal çözümlemeleri yaparken böyle belki de olması gerekiyor. Bu konuları da belki e, vakti gel geldikçe daha detaylı e, şey yapabiliriz, görebiliriz. Evet, e, bu son kısmı e, biraz e, önemli yöntem itibarıyla önemli hususlar, E, içeren bu son kısmı biraz hızlı e, geçtim. Vakit ilerlediği için e, dinleyiciler belki yoruldu. E, ama biz okumalarımız devam ettiği sürece bunlara dönüşler yapacağız. Bunlara referanslar vereceğiz, hatırlayacağız. Hatta belki bunları test edeceğiz. Yani burada bazı iddialarımız oldu. Okudukça e, bunları test edeceğiz. Acaba doğru mu söylemişiz, çıkarımlarımız doğru mu diye de bunlara bakacağız. Dolayısıyla önümüzdeki hafta biraz daha İbn Haldun üzerine konuşarak artık metni okumaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Belki bugünkü dersinde kısa küçük bir özetini de yaparak başlayabiliriz önümüzdeki ders. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.